Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bir Buga Kika Bik. Evet. Teşekkür i̇şte orman, ederiz Orman. Evet, ormanla beraberiz. Tayga'da yakınlarımızda her an söze girebilir. Ama bunu bilmiyoruz. Bu çok heyecanlı bir durum. Ee, bakalım girecek mi bugün söze. Ee, benim söz edeceğim kitabın adı Arı Oteli. Arı ee, Oteli. Zuhal Özer tarafından yazılmış bir kitap bu. Nazlı Tunalı'nın resimleriyle Pötikare Yayıncılık tarafından yayınlandı Arı Oteli. Zuhal Özer'i aslında başka kitaplardan da tanıyoruz. Küçüklerle Bilim adlı bir dizinin son çıkan kitabı Arı Oteli. Daha önce yine Zuhal Özer'in bu diziden çıkan işte Mavi Tüy adlı kitabına, Ay Çekirdeklerini Kimye'de adlı kitabına değinmiştik. Bunlardan söz etmiştik. Bir de ayrıca onun... Yine e, bahsettiğimiz kitabı e, Çocuklar için Bitkilerle Kumaş Boyama adlı çok güzel çok bir başta güzel kitabı bir kitap. var. Evet, ben evet, çok ondan da söz etmiştik. E, Küçüklerle Bilim dizisinin dışında bir kitap ama Küçüklerle Bilim dizisi kadar güzel bir kitap da o. E, çok hoş kitaplar bunlar. Her birisi çok hoş. Okul öncesi e, grup için özellikle çok iyi kitaplar. Şimdi Arı Oteli'nde neden bahsediliyor ondan hemen söz edeyim. Aslında adı üstünde Arı Oteli. Yani arılardan bahsediyor. Bir küçük kahramanımız var. Dedesinin bahçesine gidiyor. Dedesi de bahçesinde çok güzel domatesler yetiştiriyor. Böyle her sene oradan domatesler alıyor. Pideleri var falan. Ama ne oluyorsa bu yıl çok az domates yetiştirebiliyor. Tam. Kaç tane? Tam beş tane zaten. Hı. Birinci oranın sayfasında... Bir, iki, üç, dört, beş diye yazıyor. Evet hepsini yazmıştır. Oluyor. Koskoca Bakıyorum. bahçede beş domates mi büyüyor sadece? Hı. Neden böyle olmuş? Bilmem. Aa, aa. Ay biliyorum. Böyle bazı zararlı böcekler e, o arıları öldürdü. E, öldürmüyorlar ama ilaçlama yüzünden hmm. e, o... Nerede da ölüyor ama o zaman ağırlarda ölüyor o zaman da domatesler daha az oluyor. Evet ama işte dede o sırada bunu bilmiyormuş. Benim niye 5 domatesim var sadece benim niye 5 domatesim var sadece diye ortalıkta dolaşıp bir, o 5 domatesle bir güzel salata yaptıktan sonra gitmiş işte mesela komşulara sormuş niye benim domateslerim 5 tane çıktı sadece diye. Yanıt verememişler. Gitmiş marketteki görevliye sormuş. Niye benim 5 tane yani domates mi? O da yanıt verememiş. Gitmiş sonra pazarda fide satan bir kadın var ona demiş. Niye benim 5 tane? O da bilememiş ne olduğunu. Sonra derken bir gazetede bir haberle karşılaşmışlar. Şey, evet, Arıların sayısı azalıyor diye evet, bir gazete Haberin veredim. başlığı bu. Ben de söyleyebilir miyim? Hı -hı. Orada ilaçlama yüzünden Hı -hı. arılar ve İndiarlar diğer, diğer böcekler ölüyormuş. O zaman evet. da bitkiler daha az çıkıyormuş. Evet. Çünkü arılar olmadığı sürece polenleri de alıp böyle başka diğer çiçeğe götüremediği için hmm. o zaman da büyemiyor. Üreyemiyor. Evet Ormancım tam da senin dediğin gibi. Burada da zaten o gazete haberinde diyormuş ki Ormancım e, bu bitkilere zarar veren böcekleri engellemek için yok etmek için kullanılan tarım ilaçları burada ilaç diyor ama bunlar zehir tarım zehirleri aslında ilaç diye yumuşatmamak lazım onları e, arılar gibi yararlı böcekleri de yok ediyor diye e, bir haber okuyorlar o zaman anlıyorlar şimdi arılar olmayınca tam da senin anlattığın gibi niye çünkü işte arılar baksana burada başka bir resim var Nazlı Tunalı'nın tombul arılarını görüyoruz Polen arılar da böyle iri zaten. Her yanlara bulaşmış biri. Hı hı. E, ve ve e, bir tanesi böyle polenleri şişmiş. Böyle bacaklarından <gülüyor> sarkıyor. Evet polen torbaları var böyle <gülüyor> bacaklarında. Bütün gövdesi de bulanmış polenlere. Uçuyor gayet mutlu. Diğeri de yalana yalana bir başka çiçeğe yanaşıyor. Böyle. <gülüyor> Tombul arılar iki tane. Ee, i̇şte onlar Böyle çiçekten çiçeğe gezerken polenleri taşıyıp bitkinin tozlaşmasını sağlıyorlar. Böylece de o çiçeklerden meyveler çıkıyor, meyveye dönüşüyor o çiçekten O bu olmayınca da meyve olamıyor. Evet. O yüzden nasıl biz bu işi peki kolaylaştırırız, Aralı, arılara nasıl yardımcı ederiz, buradaki arıları nasıl çoğaltırız diye düşünüp ne buluyorlar? Arı oteli diye bir şey ama hmm. bu sayfada iki sayfasında da iki böyle çiçek var bir de ve çiçekler kitapları kalem kağıt hmm. iyi, iyi, iyi bir şey bir bilgisayar evet, araştırma yapıyorlar araştırma yapıyorlar kitaplardan okuyorlar notlar alıyorlar, bir alıyorlar şey. internete bir de bakıyorlar bilgisayarın e, logo gibi şeyde böcek evet çiçek onu da gibi. öyle yap çizmiş Nazlı sana ee, bir arı oteli yapmaya karar veriyorlar. Cetver, makas, bir sülük kalem. E Burada projesini e çiziyorlar şimdi. iki tane biz görüyoruz arı oteli. Pergel, evet Hı? pergel de kullanıyorlar. Burada arı otelini çizen çocuk kahramanın çizdiği arı otelini gerçekte de Beren Topuz adlı bir... Çocuk çizmiş, anaokuluna gidiyormuş Beren. Burada yazar çizer tanıtım hı hı. sayfasında ondan da söz edilmiş. Ee, Arı Oteli'nin dedenin çizdiği de böyle cetveller, pergeller, makaslar gayet düzgün bir proje. Ee, ve Arı Oteli'ni yapıyorlar. Böylece arılar ve başka yararlı böcekler de oraya bir güzel yerleşiyor. Ve orada rahat rahat yaşarken de çiçekten çiçeğe koşturup tozlaşmayı sağlıyorlar. Kitabın sonunda da, en son bölümünde de, Herkes kendine bir arı oteli yapabilsin diye nasıl yapıldığını anlatan malzemelerini söyleyen bir tarif var. Böylece herkes kendi arı otelini inşa edebiliyor. Ben e, arı otelinin parçalarından bir, iki tane şeyi söylüyorum. Söyle. Hı. Onlardan iki tanesi makas ve ip. Evet hı -hı. makas, ip, kamış parçaları ben de devamını söyleyeyim mi? Tamam kozalaklar, taşlar, hı -hı. otlar. E, evet. Yosun. Küçük dal parçaları, yosun Sonra boru gibi şeyler. Kamış. Evet, kamış parçaları diye. İşte bunları da kullanarak bir arı oteli inşa edebiliyorsun. Şimdi bu çok önemli, devasa bir konu ee, aslında. Hepimizi yakından ilgilendiren. Şimdi marketlerden alışveriş ederken falan hep görülür böyle arılı. Böyle bir Hı -hı. etiket oluyor arılı diye. Hani böyle fırçayı alıp çiftçiler bitkileri tozlaştırıyorlar ya fırça yardımıyla öyle bir teknikle evet. kullanıyorlarmış Serada, artık evet, senalarda filan. Bunlar arılı arılı olmasının özel bir şeye dönüşmesinde bir tuhaflık var. Aslında bunu anlamamız lazım. Hani şey gibi organik tarım fikri kadar Hı -hı. tuhaf bu da aslında yani. Onun arılı olduğunu belirtmemiş. Evet, normal olanı olması gerekeni yani. Evet. Çok sıra dışı bir şeymiş evet. gibi gösteriyorlar. <gülüyor> bir Kapağında bir de böyle tabela gibi bir şey yazmışlar Ve onda e bir tane arı resmi var. Yine tombul Hı -hı. böyle bir arı. <gülüyor> Ve bir arı solucanı var. Evet. Çok eğlenceli bir kapak şey tabela olmuş bu. Bu önemli konuya bu kadar tatlı bir dokunuş. Gerçekten büyük başarı. Evet yani, yani çok basitçe ama herkesin kolaylıkla yapabileceği hale indirerek bu evet. çok önemli konuyu anlatmış olmak. Bir de bilgi bilgi değil ya. Yani evet. hani... Değil mi? Hikayenin içine öyle tatlı yedirilmiş ki çok güzel bir e, kitap çıkmış. Gerçekten küçüklere bilim yani bu. Uh -huh. Efendim şey, Bir şey daha diyeceğim. Hı. Burada bir de bulutlu hava var. Hı -hı. Böyle pembe böyle kırmızı çiçekler var. Hı -hı. Ot var azıcık. Var. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Sen Nazlı Tunalı'nın resimlerini çok sevdin galiba. Çünkü çok ilgileniyorsun Hı -hı. bu kitabın resimleriyle. Ben de çok beğeniyorum. Ne dersin? Mesela? Evet. Horoz çok... Ee, bir arıyı böyle kanadıyla kovalıyor. <gülüyor> Başka kuşlar da var etrafta. Gerçekten de güzel resimler. Ama <gülüyor> e, o sayfada yine mor kuş var. Evet mor kuşu hep görüyoruz. Ee, bu kitap elime geçtiğinde e, çok hoşuma gitti. Çünkü çok kısa süre önce o, yani Hı -hı. Kitap, bu kitaptan bir iki hafta önce belki. Ben de arı otelleriyle ilgili internette biraz araştırma yapmıştım. Hmm. Hani havalar güzelleşince ilkbahardan sonra yaza doğru çocuklarla böyle bir şey yapabilir miyiz, nasıl yaparız hmm. diye. Üstüne bu kitap geldi, çok iyi oldu. Yani, o araştırma sırasında şimdi ismini unuttum ama Fransa'da... Bir binanın cephesine bir ekolojik hmm. çalışmalar yapan bir şirketin desteğiyle sanırım 6 metreye kaç metre ölçülerini Büyükçe tam hatırlamıyorum şey, evet. ama bina cephesini katlayacak kadar büyük bir böcek oteli inşa edilmiş. Hmm bir web sitesi de vardı. Keşke yayından önce aklıma gelseydi de Ama meraklar e, araştırıp bulabilir evet, yani bence. Ben ben de buldum bu haberi daha önce çünkü ama ben de aklımda tutamamış. Yani orada sayısal veriler de veriyor. Evet. Çok fazla böceğe ev sahipliği yapıyormuş ve oradaki evet. ekosistemle ilgili yani şehir içindeki ama, bahçelerin hı. de e, desteklenebilmesini sağlayan bir e, oluşum. Benim şöyle yani. bir endişem var aslında bunu çünkü ben daha önce danıştım. Mesela dedim ki yani işte yüksekçe bir yere işte binanın çatısına bir kovan koysak yani bal yapamıyor muyuz? Çünkü şehir arıcılığı diye bir şey var. Hı hı. E, hatta Paris'te e, oraya yerleşmiş Türkiye'li bir insan e, ödül kazanıyor ballarıyla bildiğim kadarıyla. Paris'te hı hı. ürettiği ballarla falan. Çünkü kafama takılıyor bu yani bir yandan. E çünkü e, bu zehirler her yerde Evet yani metropolün ortasında bal üretebiliyorsun. Evet işte çok yani, ilginç ama ben şimdi mesela sordum bunu arıları olan bal üreten bir arkadaşımıza. Sordum bana dedi ki yani ben arılarımı kaybettim o yüzden. Çünkü herkesin bahçesinde çimenler var. O hiç kimseye yedirilmeyen, hiç kimsenin yemediği, hiç ne işe yaradığı belli olmayan, sürekli mantar üreten, tonlarca su harcanan, sırf o yeşil dursun diye çimenler var ya. Uh -huh. Yani ekolojik bir e, yıkım. Yani o çimenler. Ama işte e, onları yaşatmak için kullandıkları ilaçlar, ilaç diyorum yine zehirler hı hı. mesela arıları doğrudan öldürüyor. Şimdi ben yani öyle bir bahçe olan yerin çevresine aslında bir arı oteli yapsam bu arıları yaşatamayacağım gibi geliyor. Hı. Yani böyle bir bunu da bir araştırmakta yarar var. Efendim Ormancığım? Burada iki şey söyleyeceğim. Tamam. Ee, birincisi dördüncü sayfada, birincisi üçüncü sayfada. Üçüncü sayfada böyle domatesin bir yeri böyle ışıktan parlıyor. <gülüyor> evet. Diğerinde de öyle ama yine mor kuş böyle bir eve böyle çatısına kuş evinin oturmuş Hı -hı. ve bir borçluk var. Bir de oranın tam altında böyle bir şey var Hı -hı. Ee, ve ortada bir bir solucan var. Evet oraya bir solucan takılıp kalmış. Şimdi e, kitabın adını tekrar söyleyeceğim orman sonra da bir müzik arası vereceğiz tamam mı? Arı Oteli. Evet kitabımızın adı Arı Oteli. Zuhal Özer'in yazdığı Nazlı Tunalı'nın resimlediği bir kitap bu. Pötikare yayıncılık tarafından Küçüklerle Bilim dizisi içinden bir e, kitap bu. Çok da güzel bir kitap. E, dizinin bütün kitaplarını tavsiye ediyoruz sadece bunu değil. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve sonra... Tekrar devam edeceğiz. Adılardan Şarkımız... bu kadar konuşmuşken evet. <gülüyor> ne çalıyoruz Yıldıray? E, Flight of the Bumblebee'yi çalmamak mümkün değildi. E, bu sefer Ruben Simeo'nun trompet e, yorumuyla dinleyeceğiz. Bir, yanı, bir piyanist eşlikçisi var ancak kim olduğunu bir türlü bulamadık. O da ayrı bir durum. E, dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet bir resimli kitap devam edeceğiz. Alışı, alıştığımız resimli kitap formatlarından farklı bir kitap bu. Orman'cım ismini söylemek ister misin? Dedif, dedektif Yavrumaymın. Evet. evet. Dedektif Yavrumaymın. Yeni çıktı bu kitap. Çınar yayınları tarafından dilimize Aslı Tohumcu'nun Türkçesiyle aktarılmış. Brian Selznick ve David Selin imzasını taşıyor. Ee, ya, koskoca bir roman Evet, bir roman diye evet. eğilimi aldım ben. Ama daha sonra bir resimli öykü olduğu ortaya çıktı. E, kitabımızın kahramanı bir yavru maymun. Kapakta hı hı. da görüyoruz kendisini zaten. Bir şey diyeceğim. Tabii. Bu yavru maymun ama bir dedektif gibi bir şey. Polisle dedektif gibi bir karışımı. Mesela bir şey var. Böyle... Yine bir şey çalınıyor. Hı Sırayla hı. gidelim istersen. Baştan anlatalım mı? Ee, Sırayla. Tabii ki tabii ki. Ee, sonra böyle çalınıyor. Mesela bir şey bir, e, bazı izleri buluyor. İzleri buluyor değil mi? Hı. Sonra, sonra da, e, da, da olayı çöziyor. Onu böyle ayaklarından bağlayıp hep ve diğer ayaklarından o şeyi buluyor. Evet. evet. Şimdi sırayla bir anlatalım nelermiş bunlar evet. olur mu? Kitabımızın kahramanı o alıştığımız klasik e, dedektif büroları evet gibi ya. bir büroda hani geçiriyor kapı, hayatını. Evet bir cam kapı var. Kapıda e, Kapının üstüne adı yazılmış dedektif yavru maymun diye ve e, içeride kanepeye uzanmış mini mini maymunu görüyoruz ilk Hı -hı. sahnede meşhur mücevher suçları diye bir kitap okuyor. Yalnız ofisi gerçekten çok oturaklı bir ofise benziyor yani. Bir sürü bir şey var bu ofiste. Evet o, o bir sürü bir şeyden birazdan söz edeceğim. Ha. Kapıya uzanmış bir el görüyoruz. Gölge görüyoruz. Hı hı. E, ve bir sonraki sahnede yavru maymun biri mücevherlerimi çaldı diye bir şey, kadın içeri e. giriyor. Böyle e. gürül gürül bir sesle. Şey o kadının Nasıl olduğunu falan anlatabilir miyim? Tabii. Böyle bir elbise giyiyor. Hı -hı. Ee, böyle Vikinglerin taktığı böyle bir şeyden takıyor. Boynunda bir şapkası var. var, değil mi? Ve saçlarını böyle dolamış ve önüne böyle sarık. Aa, iki tane örgü var, kalın örgü ha. var yanlarda. Sonra ne oluyor? Ee, Mücevherlerinin çalındığını söyleyince e, yavru ay, bunu yardım edebilir elbette. E, hemen ipucu. E, arıyor, eline büyütecini alıyor ee, ve e, notlar alıyor, bir şeyler atıştırıyor <gülüyor> ve pantolonunu giyiyor. Bundan sonrasında normal çok eğlendi. Çünkü yavru hmm. maymun sayfalar boyunca o pantolonu giymek için uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. En sonunda pantolonunu birkaç kere düştükten sonra giyip e, artık hazırım deyip işe koyuluyor. Odadan fırlıyor ve bir takım Ayak izleriyle karşılaşıp izledi, e, olayı çözüyor. Ben bu ayak izlerini ilk gördüğümde neye neye benzetmiştim söyleyeyim mi? Söyle. İnek. Onun gibi şeyleri. Evet. Bir toynak gibi çünkü değil mi? E, ve sonra ayak izlerinin gerçekten de toynaklı bir hayvana ait olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu kitabın ilk bölümü. Bundan sonra e, tekrar Odada tekrar kitap okurken ama bu sefer başka bir kitap okurken Hı. görüyoruz. Ee, ancak odada ilk bölümde işte o opera sanatçısı gibi giyinmiş bir kadın, evet. e, gür sesli bir kadın içeri girdiğinde duvarda da zaten opera ile ilgili çeşitli resimlerin afişleri nasıl olduğunu görmüştük. Bu sefer sahne yine ha. aynı ancak e, işte kayıp pizza olayı. E, i̇kinci bölümde anlatılıyor oraya. ve bu sefer bir İtalya haritası, İtalyan işi Aha. filminin afişi, işte Mona Lisa, Colosium gibi, Michelangelo'nun Davut heykeli, büstü gibi İtalya ile ilgili göndermeler hmm. görüyoruz. Ama aynı şablon devam ediyor. Birisi yardım istiyor, e, yavru maymun işte büyüteci yiyecekleri, pantolonuyla aynı, aynı, sırayla, aynı sırayla aynı şeyleri de. yapıyor. Ee, bu birkaç kere daha tekrarlandıkça ama her seferinde o hareketler, e, komik e, sahneler e, çeşitleniyor. Hı hı. Ve e, sona doğru başka yani o şablon bir noktada kırılıyor ve yavrum hmm. maymunla ilgili bambaşka bir şey öğreniyor. Her seferinde sonunda. o... Ormancığım sen bir şey söylemek istiyorsun. Ama PJ'yı bulduktan sonra... O pizzanın bir bölümünü yiyor. Evet, <gülüyor> evet, şey herhalde pizzayı bulduğu için aşçı, ondan yardım isteyen aşçı ödül vermiş ona, değil mi? Peki her bölümde anladığım kadarıyla ofiste bir şeyler değişiyor ve bunların evet. hepsi bir gönderme. Biz evet. bu göndermeleri nasıl anlıyoruz? Yani işte geldiğini yani anlıyoruz yapacak. ama mesela, Değiştiğini fark edince bundan sonra her seferinde resimlere, sayfalara, hmm. o daha dikkatle bakmaya başlıyorsun ve senin o resimleri incelemen gerekiyor. Aa bu ne? Yani hikaye içinde hikaye gizli aslında. Evet yani. Ve hep, dedektiflik yaptırıyor. Evet, aynı mekanda geçiyor ama ha. mekan değişiyor sürekli. ve sonunda bu sözünü ettiğim işte yardım çağrısı ve onun yardıma giderken yaşadığı süreç ve olayı çözmesi şablonu bir noktada kırılıyor. Ha Şablon ha. değişiyor. Yani bir noktada e, bu hep böyle mi devam edecek derken e, tam onu düşündüğün an başka bir şeye e, çeviriyor. E, yazarlar, çizerler seni. O gidişatı de değiştiriyorlar. E, ve sürpriz bir sonu var elbette. E, ve kitabın son sonunun ardından Yavru Maymun'un Bürosu'nun Sırları diye bir ek bölüm. Ha, hikaye o, bittikten sonra. Evet. Aha. Büronun o, her sahnede değişen ayrıntıları ile ilgili burada e, açıklamalar verilmiş. Hı -hı. İşte İtalyan işi filmi işte 1969 yapımı. Ha, bilgi de veriyor. Bilgi şey. veriyor. İşte e, Mona Lisa Leonardo da Vinci tablosu 1452-1514 bayağı hmm. tarihsel bilgi var. E, dizin verilmiş. Oo. Ve bir bibliografya verilmiş. E, bu Vay da e, kitap larla ilgili daha ileriki okumalar için bir tür e, ön hazırlık çocuklara yönelik Bu, bir e, ön hazırlık. Şu kalınca bir roman görünümünü hak edecek her şey varmış evet. aslında içinde. Ormancığım sen ne diyeceksin? E, annem demişti e, bir şeyi hep aynı yerde ama değişiyorsa nasıl aynı yerde olabiliyor? Hmm, i̇şte mekan işte, aynı evet. ama mekandaki ayrıntılar sürekli değiştiği için bize her seferinde yeni bir şey sunmuş Yaz, oluyor. Yazarla çizerin çizer. bizimle oynadığı bir oyun o. Evet. Öyle düşünmek hmm. lazım onu. Evet. Gelelim e, kitabın görsel ya. E, tarafına. Brian Selznick zaten kitabın arka tarafında e, onunla ilgili bir bölüm var. E, çok fazla ödül almış. Çok hmm. fazla kitap e, üretmiş. Yok e, üretken bir sanatçı. Kitap siyah beyaz. Hı hı. Baştan sona bütün bu çizimler enfes kara kalem hı hı. desenlerle yapılmış. Ee, ama her seferinde olay çözüldüğünde olayla ilgili nesne her hı hı. neyse onu kırmızı renkle hı hı. vurgulamışlar ve bir anda o sahne evet, bir bambaşka, e, göze, biz, evet. e, bambaşka görünür hale geliyor. Desenler çok güçlü. Çok güçlü evet. e, ayrıntılar çok güzel. E, i̇nsanda böyle kalemi alıp Kara kalemle bir şeyler çizme yani, isteği uyandırıyor. Gerçekten uzun uzun doyurucu. Uzun uzun bakılacak bir e, kitap. Gerçekten de resimli kitap aynı zamanda. Ama biçim olarak resimli kitapta değil. Ama resimli kitap. Evet. <gülüyor> çok güzel bir fikirmiş. Ama mesela. bir yandan da bölüm evet. bölüm bir e, evet. resimli, resimli roman. Yani çok farklı o yüzden. Evet, evet. Ormancığım senin bu kitapla ilgili ekleyeceğin bir şey var mı son olarak? Hayır. Tamam. Sen eğlendin mi bu kitabı okurken? Evet çok sevdim. Hatta bugün o kitabı okuduk. Sonra annem, annemle ilk okuduk. Sonra babamla tekrar okuduk. <gülüyor> evet ve okumayı bilmeyen biri olarak sen kendi başına da bu kitabı okuyabilirsin. Evet. Çünkü Hı? resimleri buna çok e, Yalnız, izin veriyor. Yalnız okurken bana hiçbir ipucunu vermemiş olman dikkatimden kaçmadı Orman. Çünkü <gülüyor> ben bütün bu konuştuğumuz şeyleri şu anda anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam o zaman. O zaman kitabın adını tekrarlayarak e, evet. bu haftaki programımızı kapatalım. Dedektif Yavrumaymum. Prince ve David Serlin imzasını taşıyor bu kitap. Türkçeye çeviren Aslı Tohumcu ve Çınar Yayınlarından çok yakın zamanda çıktı. Çok güzel bir kitapmış. İyi ki anlat. Evet. O halde bu hafta bu kadar. Gelecek Gel hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.